İslam'a hizmet edeceğiz niyetiyle meclise girdik ama e, baktık ki o kargaşada hizmet nasip olmadı dedi. Hocalar da kalmalı e, talebe okutmalı, ders okutmalı vaz etmeli dedi. Bu siyaset işi bizi sıkıntıya soktu dedi mübarek zat. Tadü Gürcü Hoca Efendi bana bunu söyledi 15 sene, 20 seneye yakındı. Ve şu sözünü söyledi dedi ki ama Efendi evladım derdi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 Bayağı bir medreseye çevirdiler orayı yani. <gülüyor> 11 ay çok ders okudular. Ve Tayyip Büyük Kör Hüccabendi hepsini okuttu orada. Çok ilim istifade ettiler. Bazı hapishlere girmek de kayırırlar var tabii ki. İnsan Mevlana yaparsa hayır da yapar. kuluna zarar yapmaz. İnsan onun şerliler ama hak şerleri kayırayla. Zannet belki kayırayla. Arifan şeyleriyle görelim Mevlana'yı ler neylese güzel eyler. Kona çıktı bir daha şeyhsin girmedi. Yeniden vaazlara başladı. Kabudi Ameli'nde Konya'nın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 bütün hizmet o sultan, koca sultan derdi Mahmud Efendi Hazretlerine. O koca sultan var ya dedi, o Mahmud Efendi Onun hizmeti gibi hizmet görmedim dedi. Nedir o? Medreseden talebe yetiştirmek. İlim okutmak, vaaz nasihat, emri bil mağdur-i hükker, tebliğ ve davet. Hizmet budur dedi. Bundan başkasında hizmet görmüyorum dedi. Aman dedi, kıyım üstadınızın kıymetini bilin. Onun yolunun